Merhaba Su Hakkı'na hoş geldiniz ben Akgün İlhan Bugün Nuran Yüce bizimle birlikte olamayacak bir geziye gittiği için Su Hakkı ile ilgili yine Ancak konuğumuzda bir stüdyomuzda bir konuğumuz var Kübra Ayçiçek Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi üyesi Hoş geldiniz Hoş bulduk Evet Kübra Hanım'la bugün aslında İstanbul'u çok yakından ilgilendiren pek çok konuyu ele alacağız Ama ana başlığımız bizim İstanbul'un su varlıkları dereleri daha doğrusu İstanbul'un dereleri 68 civarında galiba deresi var İstanbul'un Ve bunların artık herhalde hiçbirisi temiz değil değil mi Kübra Hanım? Evet temiz akan dere yok artık şey gibi Foseptik açık Foseptik kanalına benziyor o, o görevi görüyorlar Son olarak da bundan 1-2 hafta önce Riva'daki Riva deresindeki balık ölümleri gündeme gelmişti ...onunla ilgili hani neler yaşandı... ...bunun sebepleri nelerdir... ...bir uzmanına soralım dedi... ...Kübra Hanım'a davet ettik sağ olsun kırmayıp geldi... ...evet... Riva'daki olayla ilgili iki hafta kadar önce biz arandık. Hatta iki haftadan daha öncesinde de aslında arandık oranın yerli halkı tarafından. Evet. Toplu olarak balık ölümleri olduğu söylendi bize. Direkt olarak oraya gidip teknik bir inceleme yapma şansını henüz bulamadık. Ee, ama oradan gelen görüntüleri inceledik. Ve işte evet. İstanbul Üniversitesi'nden oraya giden bir hocayla konuşma fırsatımız oldu. Ciddi bir sorun olduğu söyleniyor. Oradaki yaşayan halkın söylediği şey bize dereye bir... Kimyasal atık karışabileceğiydi. Hı -hı. Daha sonradan İstanbul Üniversitesi'nden hocanın yaptığı açıklamaya da baktığımıza göre gerçekten bir kimyasal atık Hı -hı. karıştığı görülebiliyor. Çünkü derede bir köpürme söz konusu. Köpürme işte kimyasal bir maddeden kaynaklanabileceği gibi çimento atığından vesaire gibi atıklardan da kaynaklanabilir. Ancak Hı -hı. sazan balıkları ölümü yaşanıyor. Sazan balığı ölümü de çok ilginç bir şeydir. Çünkü sazan balığı zaten kirli sularda yaşayabilen, kili tatlı sularda yaşayabilen ve işte oksijen... Oranı Hı -hı. çok düşük sularda da yaşayabilen bir balık. Bu kadar çok sazanın ölüyor olması çok çok ciddi boyutlarda bir kirliliğin söz konusu olduğunu gösteriyor bize. Yani sazanlar bile dayanamıyor. O kadar büyük bir kirlilik evet, söz konusu. Evet yani şuradan. sudaki oksijen oranı çok çok en azından... İkinin altına düşmüş olacak çözünmüş oksijen miktarının düşmüş olması lazım. Ee, böyle bir sorun söz konusu. Evet. Fakat bu konuyla ilgili daha ayrıntılı araştırmalar yapacağız. İşte üniversiteden eğer bize analiz sonuçları gelirse ayrıntılı olarak da inceleyip bir rapor sunacağız zaten bununla ilgili. Hı -hı. Bunu takip etmek gerekiyor. Hı -hı. Bir de şöyle bir şey var galiba bu Riva deresindeki ilk kirlilik değil ilk vaka değil bundan önceki yıllarda da olmuş. Sadece bu. Aradaki fark bu sene biraz daha e, boyutlarının büyük olması galiba. çok dikkat çekici boyutlarda. E, balık ölümleri gerçekleşmiş değil mi Evet ya yani bu sadece zaten Riva deresi problemi değil Genel olarak Hı -hı. İstanbul'da da olmak üzere Diğer illerde de olmak üzere Ciddi bir su kirliliği problemiyle karşı karşıyayız An evet. Anlattı da bir Susuzluk problemiyle de karşı karşıyayız Yani topyekün inceleyebileceğimiz Bir durum bu Riva'da da daha önce Oldu Kurbaldere'de de oldu Validebağ'da Hı -hı. da oluyor İstanbul'un her yerinden Bize bu çeşit şikayetler gelmeye devam ediyor Evet Çevre mühendisleri yetişmeye çalışıyorlar herhalde evet. bunlara ama. <gülüyor> evet. Ee, işte az önce söylediğiniz gibi Valide Bağ'da da daha yakın zamanda bundan bir iki gün önce galiba yine bir kirlilikten bahsedildi. Daha öncesi de var tabii de hani gündeme düşmesi, e, gündeme gelmesi zaman da alıyor. Hani böyle biz bir şeyler duymayınca, haberlerde yer almayınca orası temiz anlamına gelmiyor yani. Bir de öyle bir durum var. Valide Bağ'da yaşanan kirlilik e, nasıl bir şey? Onun nedeni nedir? Valdeba'da çok uzun zamandır aslında koru için bir mücadele sürüyor. Valdeba korusunun yapılaşmaya açılmaması için. Aynı dönemlerde de bir dere problemi ile e, karşı karşıya geldik. Biz Valdeba gönüllerinden arkadaşlarımız bizi aradılar. Bu dere köpürüyor ve bu direnin evet. e, suyunun rengi çok kirli diye söylediler. Biz de ÇMU İstanbul olarak oraya gittik bir incelemede bulunduk. E, orada gördüğümüz şey şu aynı zamanda oradan bir tabi numune aldık ve bunu inceledik. Çok kirlenmiş su sınıfında yani dördüncü derecede kirli su çıktı. Evet. da oraya karışan çimento atıklarından kaynaklandığını tespit ettik. Bu çimento'nun da yakınlarda olan metro inşaatından belki de dereye bildiğini hmm. öngörüyoruz şu an için. Konuyla evet. ilgili acı olan kısım şu. Aslında Validebağ'daki arkadaşlarımız İSKİ'ye ya da belediyelere bu konuyla ilgili... Sorular sormuşlar fakat hiçbir cevap alamamışlar. Şu an bizde işte kamuoyu oluşturmaya çalışarak aynı şekilde zaten ayrıntılı bir Valdebağ raporu da hazırlanacak diğer odalarla birlikte. Onlarla birlikte yeniden soracağız. Bir sıkıntı var fakat çözüme dair atılmış herhangi bir adım yok ya da bir cevap yok orada evet. bizlere. Valdebağ tabii özelinde de şöyle bir durum söz konusu. Bir korunun içerisinden akan bir suyu kirletiyorsunuz siz ve bu koruda bu su hayvanların... İçme suyu olarak kullandığı bir su. Evet. Bunu kirlettiğiniz zaman da aynı zamanda oradaki hayvanların hayatını da etkilemiş oluyorsunuz. Yine bitkilerin hayatını da etkilemiş oluyorsunuz. Ciddi bir problem aslında Valdeba. Evet Valdeba'da daha çok problemler var da bu aslında şeyi de söylemek lazım. Yani biz sadece bu neoliberal politikaların dayattığı büyük projelerin ve bazen bazıları da küçük projeler çok önemli değil. Bu tip projelerin e, su mecrasına yansımalarını görüyoruz yani. Suyumuzun kirlenmesinin nedeni. E, bu tip projeler en başta bunlar olmak üzere e, bu tip şeyler hani e, çevrede kirliliğe neden oluyor. İşte toprakta kirliliğe neden oluyor. Ama suda olduğu zaman o en temel yaşam varlığı olduğu için daha çok dikkatimizi çekiyor. Vadide Bağ'daki e, benim bildiğim kadarıyla bir sit alanı aynı zamanda değil Tabii, mi? Evet, evet. evet. Bir de öyle bir yönü var yani oranın tamamen korunması gerekirken. Suyu o kadar kirli ki hayvanlar ölüyor, hayvanlara zarar veriyor. Oradan zaten insanlar ise insanlara da zarar verecek. Benim aklıma şey geldi, siz şimdi bunu anlatırken. Geçtiğimiz seneydi, Eylül ayıydı galiba. Bu Silivri'deki e, bir şey vardı, bir ne denir, kıyı şeridi. Silivri'deki bir şey, e, sahil daha doğrusu. Sahile iskinin bir takım atıklar attığını e, duyduk biz koca Selim, dereydi galiba Selin Paşa'daki Selim Paşa evet, evet yani e, orada şeydi bir ay öncesinden vatandaşlar o koku yüzünden orada bir kirlilik olduğunu anlamışlar ve e, yetkililere haber vermişler ve e, çevre ve ormancılık Bakanlığı sanırım e, bir ceza vermiş bunları. Yani İSKİ'ye böyle bir şey yapmayın artık buraya atık atmayın diye ceza vermiş ve İSKİ de şöyle bir açıklama yapmıştı e nereye atacağız biz bunları yapılacak bir şey yok diye bir açıklama vermişti. Şimdi bir yanda İSKİ var bir yanda işte devletin bakanlığı var bu nasıl bir şeydir yani. Bunlar birbirine karşı kendi içlerinde bile bir şeyleri yok. <gülüyor> Zaten evet ne zaman bir soru sorsanız İSKİ'ye sorsanız bu soruyu Çevre Şehircilik Bakanlığı'na sorun diyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na sorsanız İSKİ'ye sorun diyor. Belediyeler Hı. bilmem kime sorun diyor. Herkes aslında topu birbirine atıyor. Çünkü evet. ortada ciddi bir sorun var. Bu da sizin bakış açınızla ilgili bir durumdur. Yani neye önem verdiğinizle ilgili bir durumdur. Şimdi aklımız şunu almıyor. Niçin? İşte hmm. Silivri'de böyle bir problemle karşılaşılsın ki ne kastımız var deniliyor. Ya da neden hmm. valide bağda neden rivada? E çünkü önceliğiniz eğer doğa değilse, insan değilse, canlı hmm. yaşamı değilse ve sürdürülebilirlik değilse, önceliğiniz rantsa siz buradan yana e, bu yatırımlarınızı kullanacaksınız. Aslında Çok mevcut öyle. teknoloji... Buraları düzenlemek için yeterli fakat bunlar kullanılmıyor ve buralara yatırım yapılmıyor. Bu evet. yatırımları da biz soruyoruz bununla ilgili neler yapıldığını soruyoruz fakat Hı. herhangi bir cevap alabilmiş değiliz. Evet şimdi bunlardan da bahsedeceğiz ama bu kadar evet. acı konuları konuşurken biraz tatlı bir ara verelim müzikle. Lenny Kravitz'ten dinliyoruz. I Love the Rain. She has to leave With her she takes my heart Into the breeze Sometimes I think that she Just likes to tease gibi çıkıyoruz. Evet, e, su hakkında devam ediyoruz. Konumuz e, Riva'da yaşanan balık ölümleri, aynı zamanda e, aslında İstanbul'un 68 tane deresi var. Bu derelerde yaşanan ve zaman zaman e, medyada gündeme gelen kirliliği, su kirliliğini e, ele alıyoruz ve konuğumuz da Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi üyesi Kübra Ayçiçek. Evet, Devam edelim konuşmamıza. Şimdi biraz şeyden bahsediyorduk son olarak. Ee, hani sistemden aslında bahsediyoruz. Bütün bunlar birer örnek sadece. Ee, Riva'da yaşananlar, işte e, Validebağ'da yaşananlar. Biz esas olarak hani İstanbul'un genelinde nasıl bir e, sorun var? Nasıl bir e, e, problemle yüz yüzeyiz ki? Hani bütün bunlar bizim karşımıza. ...işte değişik günlerde çıkıyor... ...farklı şekillerde karşımıza çıkıyor... ...o sistemle ilgili ne söyleyebiliriz... ...yani ne yaratıyor bunları... ...bu kirliliği yaratan şey nedir... ...öncelikle İstanbul ondan biraz bahsetsek... ...üzerinde oynanılan bir şehir... Hı. Bir proje aslında İstanbul gibi bir proje var İstanbul zaten şu an mevcut taşıyabileceği yükün çok çok üstünde insan taşımaya çalışırken İstanbul'dan hı. yeni bir İstanbul çıkartma projesi söz konusu biz bu projeleri mega projelerle görüyoruz bu mega projeler İstanbul'un her yerine yayılıyor sadece belli bir hı hı. bölgede de değil aslında e, ve müthiş bir betonlaşma söz konusu. Mega evet. kent yapacağımız dediğimiz bir İstanbul'u aslında bir katletme projesiyle karşı karşıya kalıyoruz biz. Dolayısıyla böyle bir projenin ürünü olduğu için İstanbul bize sürekli her yerden her gün burada da şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Burada Hı -hı. da ağacı kestiler, beton diktiler. Buraya da işte yolu doldurdular, denizi doldurdular. Burada da şöyle bir taşkın oldu ya da burada da böyle bir kirlilikle karşı karşıya geliyoruz diye şikayetler gel gelmeye devam ediyor. Ama gelecektir evet. zaten. ...bizim ısrarla üstüne basa basa dikkat çekmeye çalıştığımız nokta... E, ...bunun bir suyu kirletme projesi değil... ...bunun bir rant projesi, bunun bir para projesi, bunun bir güç projesi olduğuydu... ...ve dolayısıyla bunları çözmek istiyorsak, İstanbul'u su problemiyle ilgilenebilmek istiyorsak... ...buralara vurmamız gerektiğini söylüyorduk. E, İstanbul'da biliyorsunuz bu son gündeme gelen üçüncü havalimanı var... ...üçüncü evet. havalimanı bölgesinde İstanbul'un suyunun yüzde yirmisi barınıyor... Ama çevresel etki değerlendirme raporlarıyla bu sulara illi ufaklı sular, Hı. sucuklar gibi böyle küçücük hale getirmeye çalışıp aslında oraya bir şey yapılabilir hale getirdiğiniz zaman bu büyük bir sıkıntı oluyor. Hı. Yine siz her yerde... Ağaçları kesiyorsunuz. Ağaç kestiğinizde siz sadece ağaç kesmiyorsunuz ki suyu o topraktan alıyorsunuz. Evet. Ya da işte denizi doldurduğunuzda e, bu akışı engellemiş oluyorsunuz. Yağmur suları şu an toprağa karışacak halde değil. Çünkü İstanbul'a toprak kalmış halde değil. Sürekli e, sızarak denize karışıyor ve bizim kullanımımız dahilinden çıkmış oluyor. Evet. E, yani topyekün şekilde buradan bakmak lazım. Israrla ranta odaklanmak lazım. Evet. E, çünkü biz ne zaman bir su problemine karşılaşsak. Altından mutlaka bir sermaye grubu bir rant projesi çıkıyor Evet o kadar e, güzel anlattınız ki gerçekten de hani bütün mesele bu insan odaklı değil doğa odaklı değil Daha doğrusu insan doğa odaklı değil çünkü doğaya yapılan her şey aslında topluma da yapılmış oluyor e, Buna odaklanmadığı sürece bu tip projeler gelmeye devam edecek İstanbul'a e, pompalanan göç zaten akıl almaz boyutlarda işte şey üçüncü havalimanı, üçüncü köprü ardından yeni şehir projeleri şehrin çeşitli yerlerinde hep daha fazla insanı çekiyor. Halbuki tam aksi olması lazım. Yani İstanbul'un nüfusu şimdiden bilemiyoruz artık. Hani nüfusu bile belli olmayan bir şehirden bahsediyoruz. 17 milyon mu oldu? Nedir yani 13 milyon 14 milyon diyorlar ama daha fazla olma ihtimali çok yüksek. Bu projeler tamamlandığı zaman. Çok daha büyük problemler bekliyor Yani işte kuzey ormanlarının gitmesi Kuzey ormanlarının gitmesi dediğiniz gibi Sadece ormanın gitmesi anlamına gelmiyor Aynı zamanda su varlıklarımızın kaybı anlamına geliyor Ve İstanbul öyle bir pozisyonda ki şu anda Hani kendine yetmeyen su varlıklarını Çevredeki Marmara bölgesindeki çevredeki şehirlerden alıyor Ergene'yi zaten mahvetmiş durumda Ergene havzası üzerinde 2-3 tane zaten baraj var Hali hazırda bir de bir iki tane daha yapılması e, planlanıyor. Onun dışında iki şehir öteden, Düzce'den, Melen'den, Melen Çayı'ndan... ...yüz kilometre uzunluğundaki bir tünelle şey taşıyoruz, su taşıyoruz. Hatta bir de bu kuraklık zamanında Sakarya'dan. ikincisi he, hem Sakarya'dan alındı. E, onu da belki de konuşmak lazım biraz. Çünkü Sakarya'dan alınan su... Onun kirlilik içeriği çok daha farklı çok değil yüksek, mi? Evet. evet onu biz nasıl Yani o kirliliğe uygun bir Arıtma sistemimiz yokken Biz nasıl arıtacağız onu? Arıtamadık zaten biz Arıtamadık. o suyu. evet. Bize dediler ki yazın su problemi var Musluklarınızı kısın Tasarruf yapın evet. Biz de dedik ki aynı dönemde Kimseyi kandırmayın kendinizi de kandırmayın zaten bu arada İstanbul'daki su kullanımı nüfusa bakıldığı zaman ve bölündüğü zaman dünyada bir insanın sağlıklı yaşayabilmesi için günlük kullanacağı su miktarının çok altında aslında. Yani evet. Hı -hı. tabii ki tasarruf yapılmalıdır filan bu sizin inisiyatifinizde bir durumdur ama sanmayın Hı. ki bizim tasarrufumuzla çözülebilecek bir durumdur. İstanbul'un su problemi var. Ee, i̇lk önce dediler ki 2071'e kadar yetecek bir melen. ...çayı projemiz var çok ama iki ...çok büyük hayaller bunlar. <gülüyor> yılında patladı. Patlayınca da devreye Sakarya suyu girdi. Evet. Sakarya suyuna daha önce işte tübü taktığı bakanlıklarda falan çok kirli su damgasını Kendileri vurmuşlardı kendi imzalarıyla var bunlar sonra İstanbul'a buradan su getirmeye başladılar biz orada incelemeler yaptık baktık ki bu su kirli su çünkü bölgede çok fazla organize sanayi bölgesi var ve evet. atıklar buraya atılıyor Bütün sanayi tesisleri orada zaten Evet, evet bir de e, yine orada sorular sorduk mevcut teknolojiniz buna hazır mı? Evet. değil olması lazım yani çünkü Türkiye'nin teknolojisi kasti olarak kullanılmadığı için yani aslında böyle bir teknoloji var ama kullanılmadığı için buna uygun değildir bunu bize açıklayın dedik evet. buradan da bir cevap alamadık evet. ve şunu anlatmaya çalıştık insanlara size su problemi var dediklerinde size su çözümü de elbette getireceklerdir ve İstanbul elbette susuz kalmayacaktır MEGA kenti olduğu için çünkü İstanbul'un susuz kalması insan sağlığı açısından ya da doğa sağlığı açısından bakmıyorum buna kapitalizmin hmm. yıkımı anlamına gelir evet, kısır İsterizmin çarkını döndürebilmesi için İstanbul'a su mecbur getirilecektir. Ama nasıl bir su getirilecektir? Bu suyun kalitesi niteliği ne olacaktır diye sormak lazım ki bunu Sakarya'da gördük. Kalitesiz evet. bir su getirilecektir. Bununla tatmin olmamak lazım. Evet yani musluktan su akmış olması problemin çözüldüğü anlamına gelmiyor. gelmiyor. Bir de o dönemde birkaç tane açıklama da yapıldı. Halk sağlığı uzmanı bir arkadaşımız söylemişti bize. Ee, bu su dedi hani seyrentilerek şebeke suyuna veriliyor direkt olduğu gibi işte Sakarya'dan gelen suyu sizin çeşmenize göndermiyorlar bu seyrentiliyor belli bir oranda yani bunun anlamı şudur demişti resmen size zehiri böyle şey seyrentilmiş bir şekilde veriyorlar olay budur dedi yani. Bu, bu da korkunç bir şey yani. O kadar dehşet bir şey ki bu. Evet aynen o şekilde veriliyor. Evet. Bir de işin işte ilginç yanı yani biz teknik insanlar olarak oraya gittiğimiz zaman muhatap bulamıyoruz. Alınmıyoruz oraları. Yasaklar var yani. Gidip tesisi falan inceleyemiyorsunuz öyle kolay kolay. Tabii, Hı -hı. tabii ancak işte ben şuradan yani kandırmak zorundasınız. Evet. <gülüyor> yani tabirle oradaki insanları ki oraya gelebilirsiniz. Bir şekilde sızıp öyle Aynen biz de onu yapmış bulunduk. Ee, ama yeterli olmadığını görüyoruz. Fakat hmm. kendi krizlerini de yaratacaktır. Yani bu sadece bizim açımızdan sorun, doğa açısından sorun. Fakat kapitalizmin, hmm. kapitalizm açısından da ciddi bir sıkıntı yaşanacak. İstanbul bu sorunu dediğimiz gibi hmm. su adı altında çözecek. Ama içme suyu altında çözecek mi? Bundan emin değiliz. Evet, ciddi şimdi, şüphelerimiz var bununla ilgili. Evet, yani bizim sonuçta çeşmelerimizden akan suyu içme şansımız da yok. Yani içecek e, belki temiz olabilir. Belki o anda sizi öldürmüyor o su ama... Sonuçta bu suyun daha kaliteli olması lazım. Daha içilebilir lezzetli olması lazım. Değil mi? Yani kokuyorsa hiç kimse içmez Tabii bunu. Tabii yani şimdi siz sorduğunuz zaman zaten İstanbul'da musluktan verilen suyun içme Hı. ve kullanım suyu olduğu söylenir. Ama içebilen yok. Dediğimiz gibi Hı. belki gerçekten çok fazla kiletici bir şey yoktur içerisinde ve direkt olarak bizim sağlığımızı etkilemeyebilir. Ama koku problemi, tat problemi ciddi bir sıkıntıdır. Hı. Onun açısından. Ama belki de zaten... Bize o içme suyunu vermemeleri lazımdır. Çünkü bizim pet şişelerimiz var artık. Evet. O pet şişelerin bir alıcıya ihtiyacı var. Bir Tabii. müşteriye ihtiyacı var. Belki de bu yüzden verilmiyordur bize temiz evet. su. Dev bir ambalajlı su sektörü var. Evet. Hamidiye sularına baktığımız zaman ki daha önceden de çok dile getirdik bunu. Hamidiye su aşı zaten belediyeye bağlı bir kuruluş, bir şirket. Ve geçen sene 2014 yazında çok ciddi bir kuraklık çektik. Hepimiz hatırlıyoruz bunu. Kuraklığın ortasında Hamidiye Su Ağaşi 40 küsur yere su satıyordu. Yani dünyanın değişik yerlerinde. 40'tan fazlaydı galiba ülkeye su satıyordu. Şimdi hal böyle olunca insan soruyor yani. Hani kuraklık vardı? Siz niye bize ait olan suyu? Belgrad Ormanı'nın suyunu çekiyorsunuz ve hiçbir şekilde ihtiyacı olmayan insanlara satıyorsunuz. Tek kriteriniz... Tek parametreniz baktığınız bu adam veya kadın bunun parasını öder mi ödemez mi? Bu yani başka bir şey değil. Yani Afrika ülkeleriyle falan dayanışma yapılmıyor. Çünkü amaç zaten insanla dayanışma veya e, insana hizmet değil. Amaç nerede satılıyorsa oraya satmak. Nerede satılabiliyorsa daha doğrusu. Evet şimdi konuyu biraz dağıttık gibi ama son olarak bir de şöyle bir şeyden bahsetsek Fibra Hanım. Şimdi İstanbul'un bu 68 deresinin hiçbirinin temiz olmadığını biz biliyoruz. Ama... Yaklaşık herhalde sadece yarısında ıslah çalışması yapılıyor. Bu ıslah çalışmaların ne derece şey işe yarıyor? Diğer yarısında niye yapılmıyor? Bunlarla ilgili birkaç cümle alsam. Yani zaman. bu ıslah çalışmaları da zaten baktığımız zaman yetersiz olduğunu görüyoruz. İşte mevcut ıslah çalışmalarında da artık aksamalar meydana geldiği için. Mesela Kurbaldere bunlardan bir tanesi. Oralarda da sıkıntı yaşanabiliyor. Ya bu... Gerçekten çok söylemek istiyorum yani hani hmm. şey diye güzel evet, evet, hani güzel haberler <gülüyor> vermek istiyorum fakat bu gerçekten bakış açınızla ilgili yani hani şu an bize aklımızın alamadığı şeyler oluyor niye ya ısrarla buraları kirletiyorlar hayır ben bunu inanmıyorum diyebilir insanlar hmm. ee, ama bakış açınız Yine bunu söylüyorum yine buraya varıyoruz. Bakış açınız rant olduğu sürece o ıslah evet. çalışmalarını da yapmayacaksınızdır. Mevcut teknolojiyi de geliştirmeyeceksinizdir. İstanbul'da şu an yüzde yirmi yedi oranında kayıp kaçak su var. Evet. Niçin yani dörtte biz birinden fazlası kaydoluyor. Sakarya'dan kayboluyor? oradan Hı. buradan su getirmektense bunlarla ilgilenmiyoruz ki eğer bu kayıp kaçak oranına siz Hı. giderirseniz zaten Sakarya'dan su almanıza gerek kalmayacak. Evet. Aynen öyle yani eğer amaç gerçekten su tasarrufuysa ki değil çünkü tasarruf edilen bir şeyden kar edemezsiniz bu şeyler projeler biraz hani kağıt üzerinde kalıyor demektir peki her şey bu kadar çözümsüz mü yani çözüm nerede biz ne yapabiliriz çözüm... devlet yetkilileri bir şey yapmıyor o belli. Yapılmıyor çünkü bizim açımızdan bakılmıyor biz insan ve doğa açısından ama doğada bir insan açısından salt insan açısından da değil bakmak durumundayız sorun varsa çözümü elbette ki var çözümü teknik insanlarda var çözümü halkta var diye hmm. görüyoruz Şimdi su ile hmm. ilgili konuştuğumuz zaman tasarruf yapalım onu elbette ki yapalım zaten tüketim kültürüne karşı gelelim ve bu yüzden elbetteki yapalım ama bilelim ki bu su sorunu bizim bireysel kullanımımızdan kaynaklanmıyor Evet hmm. Ee, ve ısrarcı olalım kamusal alanlarımızdan ya da doğadan hak talep edelim ama yine doğada insan olarak hak talep edelim. Yani bizim olan şeylerin bize satılmasını bir kere kabul etmemek evet. lazım. Ee, aynı zamanda burada işte ıslah çalışmalarının yapılması lazım, teknolojinin artırılması lazım, bu kayıp kaçak oranlarının e, azaltılması lazım bu konuda... Biz çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz derdimizi yetkili mercileri. Ama en nihayetinde onların elinde olduğu için bu dönüşüm gücü. Hı hı. E, evet. Onlardan yardım belki işte istiyoruz. Fakat sesimizi biz de duyuramıyoruz teknik insanlar olarak. Ve çözüm nihayetinde halka varıyor. Evet. Çünkü e, iskiye vurmuyor Selim Paşa'daki kirlilik. Selim Paşa'da yaşayan insana vuruyor. Ve o anlıyor. Nasıl Karadeniz'deki sulara hidroelektrik santral yapılması Karadeniz'e vurduysa. Çünkü hmm. bütün bir yaşamlarını o geçirmiş insanlar anlayabiliyor bu derdi. Dolayısıyla hmm. oraları da kurtar, ola, kurtaracak olabilecek e, bir halk var. Hmm. E, ve... Dediğimiz gibi bunlarla yani teknik insanlarla bir arada e, olun diyoruz biz insanlara. Bir sıkıntı varsa mutlaka bunu bize bildirin. Biz bilimsel evet. olarak açıklamalar yapalım. Kamuoyu oluşturalım. E, ve gidip ısrarla ısrarla ısrarla hak talep edelim. E, bunu da yetkili mercilere hep birlikte bildirelim. Çünkü yapmak zorundalar. Evet, zaten biz Lütf onları evet. aynen hakkımız olanı istiyoruz evet. sadece. Yani örgütlü mücadeleyle sadece bireysel çözümlerle bir yere varmak hiçbir şekilde mümkün değil. Dişinizi fırçalarken e, muslu kısmakla olacak şey değil bu. Birlikte mücadele ederek olacak. Peki. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için e, Kübra Hanım. Su hakkında bu haftalık bu kadar diyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su hakkı Kar için değil yaşam için su.